Hayırlı günler Çok Kıymetli dinleyicilerimiz Günleriniz Gününüz hayırlı Bereketli olsun inşallah Allah'ın selamı Rahmeti Bereketi Hepinizin Ve ona inanan Bütün müminlerin üzerine olsun Diyerek Bir programımıza Bir Yine her zaman olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifiyle başlıyoruz değerli dinleyiciler. Sehil bin Muaz radiyallahu an Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kim bir şeyi yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerek bu kötü işi yapmaktan vazgeçerse Allah kıyamet gününde bütün insanların huzurunda onu çağırır ve hurilerden dilediğini seçebileceğini söyler. Bunu tekrar ediyorum. Kim bir şeyi yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerek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 ''Bana bir şey öğret, ancak çok olmasın ki aklımda tutabileyim.'' dedi. ''Bana bir şey öğret, ancak çok olmasın ki aklımda tutabileyim.'' dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam ''Öfkelenme.'' buyurdu. Sonra adam aynı soruyu birkaç defa tekrarladı. Resulullah da aleyhissalatü vesselam her defasında ''Öfkelenme.'' Kızma buyurdu Evet Değerli dinleyiciler Burada Bu iki hadisi şerifte Bizler için Hayatımızın Hakikaten Belki de Ana hatlarından Bir husus bu Sabır zaten Hatırlayacaksınız kalbin zümrüt tepelerinde işlemiştik. İlk toslama anındaki gösterilen sabır sabırdır. Sonrasında sabır göstermişsiniz. Eğer ilk o hadisenin o şok anında sabır gösterememiş iseniz sonraki sabırın zannediyorum size çok bir faydası olur mu olmaz mı? Ama ilk anda gösterilen sabır Ondan sonraki cereyan edecek bütün hadiselere yön verecek o hadiselerin nirengi noktası olacak. Bu noktadan inşallah Cenab-ı Hak hepinizi cümlemizi öfkelenmeyen, kızmayan ve hadiselerin şoku karşısında hep sabır ve sükunet içerisinde hadiselere Bakma karşı koyma şuurunu nasip eylesin diyoruz. Ve geliyoruz bugünkü sevgi öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı Halı. Cuma namazındaydık. Sağ tarafımda yaşlı bir adam. Onun sağında ise tek kişilik boş yer vardı. Yaşlı adam farza kalkarken arkaya döndü ve boşluğun gerisinde duran 13-15 yaşlarındaki gence safı doldur evlat dedi gel yanıma çocuk mahcup bir ifadeyle mümkünse burada kılmak istiyorum diye kekeledi oraya başkası geçebilir yaşlı adam çocuğun üzerinde durduğu uzun tüylü yeşil halıyı göstererek ne o dedi Yoksa orası daha yumuşak diye mi gelmiyorsun? Ve öfkeyle devam etti. Anne kuzusu ne olacak? Namaz bittiğinde yaşlı adamın cumasını tebrik ettim. Arkadaki genç de gelerek onun elini öptü. Adam söylediklerine çoktan pişman olmuştu. Delikanlının nurlu yanaklarını okşarken sana... Anne kuzusu dediğim için kusura bakma yavrum dedi. Ağzımdan kaçtı işte. Çocuğun gözleri dolu doluydu. Başını yere eğerken söylediklerinizde haklısınız efendim dedi. Üzerinde namaz kılmak için ısrar ettiğim halı, Vefat ettiğinde annemin tabutuna örtülmüştü. Orada secdeye kapandığımda sanki beni kucaklamış gibi oluyor da... bizlerin birçok mevzuda yanlışları olduğu gibi bu meselede de maalesef insanlarımızın biraz malumat eksikliği olduğunu zannediyorum. Cami mescit veya Kabe Mescid-i Nebevi Buralar Zaten adı üzerinde Beytullah diyoruz Allah'ın evi Şu bu Falan filan yaptırmış olsa bile insanların Allah için Bir araya gelip Cem olundukları Toplandıkları yerler ve camiye, mescide gelen bütün insanlar Allah'ın misafiridirler. Onun için herkes o kendini bir Allah'ın misafiri bilmeli. Ve orada kimsenin, kimsenin üzerinde üstünlüğü olmadığı idrakine varmalı. Ve herkes... Kendinin onun huzurunda olduğu düşüncesiyle Bu huzurunda bulunduğu zatın Rızasını kazanma adına Edebini adabını muhafaza etme adına Çaba ve gayret sarf etmeli Ve Her şeyin Onun huzurunda Onun rızası çerçevesinde Yapmasını, yapılmasına gayret göstermeli. Fakat bunun da tabi bir edebi adabı vardır. Mesela aklıma gelen birisini söyleyeyim hemen. Bazı insanlar imamın arkasında namaz kılmanın faziletini birkaç yerde dinledilerse bakarsınız ki Hele biraz da diyelim ki namaza geç kalmışsa sünnet kılmaya geç başlamışsa enteresandır bu bakın. Orada bütün millet sünneti bitiriyor, imam da sünneti bitiriyor ama o imamın arkasında bulunmanın faziletini sevabını almak için orada sünneti kıldığından dolayı hemen o ilk safta en önde en ortada bütün millet onu bekleme durumunda. Bu işin ayrı bir yönü. Fakat bu hususta en fazla sevap alma meselesi birinci saf ikinci saf falan gibi ifade edilse de esasen orada işin özü camiye en erken gelen insan en arka safta da kılsa en çok sevabı o alır deniliyor. Bir de camilerde mescitlerde ibadet hanelerinde veya bir sohbet meclisinde bir zikir meclisinde bir ilim meclisinde ne olursunuz şu cep telefon meselesini mutlaka ama mutlaka ya susturmayı deneyin ya kapatmayı deneyin ya titreşime almayı deneyin ama mutlaka Rabbimizin huzurunda Umumun huşusunu bozacak Bir hadise zuhur ettiği zaman O kadar insanın vebali O telefonun zilinin çaldığı Şahsa bir vebaldir değerli dinleyiciler Bundan tutunda Şimdi bakın Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, soğan sarımsak yiyen mescidimize gelmesin. Bu yenmesin denmiyor bakın. Ama gariptir. Vatandaş yemeğini yiyor, soğanını, sarımsağını neyse. Camiye geliyor. Ve epey oldu, şahit olduğum bir hadise. Çok böyle entel yaşamış, emekli olmuş ve emekliliğinden sonra namaza başlamış yüksek rütbeli bir memur. Camiye gidiyor bu adamcağız. Hani laf arasında halk arasında derler ya şeytana kef gerek diye. Yanında da bir vatandaş düşüyor. Yemek sarımsak yemiş. Tabi bir de bağışlayın. Bu da enteresan bir şey. İkide bir de hocam geyiriyordu diyor. Vallahi bir daha camiye falan gidesim kalmadı diyor. İşte bunun için değerli müminler. Ayetler ve hadisi şerifler mümin için yol haritası. Biz haberleri seyretme merakımız kadar, spor programlarını seyretme merakımız kadar, şu bu dizileri seyretme merakımız kadar... Bize hem dünyada hem de ahirette yol haritası olan ayetleri ve hadisleri bilmiyoruz, okumuyoruz. Efendimiz öyle demişse bunu bir emir telakki etmek lazım. Bir diğer husus, vatandaş secdeye gidiyor. Secdeye gidince kollar, dirsekler yan tarafa pergel gibi açılıyor. Sağındaki solundaki insanların böğürüne derecek gibi sanki. Şimdi bakın. Esasında yetkililer etkililer. Bu hususta... Ben şahsen yetkili etkili olsam bu hususta şöyle bir şey düşünürüm. Mesela mescit adabı o kadar çok hususta bilinçsiz de hareket ediyoruz ki. Mesela evlenmezden önce şimdi... Kanunu prüzdürü yerine getiren, evrakları dolduran, bilmem ne yapan evleniyor. Halbuki bu evlilik meselesi, haç meselesi, bakın yine büyüğümüzün ifadesiyle keşke evlenecek insanlara 6 ay bir sene bir seminer verilse, bir eğitimden geçirilse. Bu evlilik hususunda Efendimiz ne diyor, Kur'an ne diyor, eğitimciler ne diyor. Bu 6 ay mı olur? 1 yıl mı olur? Bu süreçten sonra evlilik diploması alan insanın ancak evlenebileceği temin edilse. Tabi eğitim olur, sağlık olur öyle ya. Şimdi bir yere giriyorsun memur olmak için bir diploma isteniyor. Sağlık kurulu raporu isteniyor. Şimdi geleceğin emanetçisi olacak neslin... Meydana gelecek, teşekkür ettirecek aile, elbette bilinçsizce meydana getirilme meli. Onun için şu olsa keşke insanlar o konuda bir eğitimden geçse. Mesela haş meselesi. Çoğu insanlar görürsünüz kabe'nin yanında ama imanını kaybetme noktasına gelmiştir. Bakın, hiç unutmuyorum. Bundan 10-15 yıl oluyor zannediyorum. 10 küsür yıl önce cenab nasip etmişti, gitmiştik. Adam şeytan taşlıyor. Bakın çok enteresan. Eline, hani bu halk arasında çarpana diyorlar, terlik almış, atıyor o şeytan taşlama yerine. Şimdi bu noktadan, hacca gitme meselesi, evlenme meselesi, camide, mescitte ibadet yapma hususu, bu konularda ciddi bir eksikliğimiz olduğunu hepiniz de Takdir edersiniz. Ama bunun en önemlisi okumak ama biz okumuyoruz. En büyük hastalığımız da o değerli dinleyiciler. Cenab-ı Hak inşallah bizleri cahillerden eylemesin. Öyle ya zararın neresinden dönülürse kârdır kaydesince şimdiye kadar bilmemiş olabilirsiniz. Olabiliriz. Yaşımız kaç olursa olsun öğrenmenin yaşı yok değerli dinleyiciler. 50 de olsa 60 da olsa oturup okuyacak alışkanlığımız ne olursa olsun. Bir de şu husus enteresan bazen böyle çocuklar ön saflarda gençler ön saflarda duruyor adam geliyor hele hele bunu maalesef yaşlılarımız çok yapıyorlar. Olabilir imamın arkasında imam yanıldığı zaman Yanlış okuduğu zaman düzeltecek Düzeltebilecek Birisinin olması Tavsiye ediliyor olmalı Kur'an'ı bilen Kıraat'ı bilen sureleri bilen Birisi olmalı Veya imama bir baygınlık geldiği zaman Onun yerine geçip namazı devam ettirebilmeli Ama sağ tarafında Sol tarafında ön saflarda Gençlerin bulunmasında bir mahsur yok Ama Bizim yaşlı amcamız onu arka safa alıyor Kendisi oraya geçiyor Şimdi bu noktadan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeye gittiği zaman Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin efendilerimiz gelir omzuna otururlarmış, başına otururlarmış. Hatta bazen Efendimiz hutbe verirken hutbeden iner ağlayan Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'i susturur tekrar hutbeye devam edermiş diye okuyoruz bunları. Bu noktadan hele hele şu günlerde Küçük büyük ayırt etmeden. Büyükler, yaşlılar, gençleri, çocukları aralarına alsalar. Camiden çıkışta onları tebrik etseler. Abi evladım ne güzel etmişsin sen bu yaşta. Şu mescide gelmen bak bak bak. Şu mescidin, şu secdenin nurunun senin anında parladığını görüyorum. Aman ha bunu eksik etme. Aman ha mescidi camiyi aksatma. Aman ha namazını aksatma. Hatta var ise yanında... Sakızıdır, çikolatasıdır, hediyesidir. Ona bir şey hediye etme. Yanında bir takkesi varsa al bakayım canım. Bak sen namaza geldin, camiye geldin diye ben sana bu takkemi hediye ediyorum dese. Evet. Değerli dinciler sadece bunlardan birkaçını arz ettim. Bizim mesleğimiz ihlastır diye bir bölüm var. Kulu. Zühtü Takvası Tevazu İhlasındandı İhlas Demek ki bir insanda İhlas zirvedeyse Kulluk da zirvede Takva da zirvede Tevazu da zirvede Samimiyet O varken başkasına bakmamak Onun huzurunda Başka şeyler aramamak Ve hep ...onu görüyor gibi yaşamaktı. İhlas ve samimiyet... ...hem en büyük kuvvet... ...hem en büyük sığınaktı. Kulluğun özü... ...ve en saf hali o idi. İnsanı maksadına taşıyan... ...en kerametli vasıtaydı... ...duptura olmaktı. Bu ihsan şuuru dediğimiz... ...değerli dinleyiciler... Onu görüyor gibi kulluk yapma. Biz onu görmesek bile o bizi görüyor ya. Her halimize nikah banya. Bunun için bu ihsan şuuruna o kadar muhtacız ki. İhlas Risalesi'nin başına insanı ürperten, insanlar helak oldu, alimler müstesna. Alimler de helak oldu, İlmiyle amel edenler müstesna, amel edenler de helak oldu, ihlas sahipleri müstesna. İhlas sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar, hadisi şerifini almıştı. Evet, ihlası kazanmak ve onu bir ömür korumak gerekirdi. Hiçbir şey hakkında bunu dememişti ama, İhlası ihtar eden düsturların en azından 15 günde bir okunmasını istiyordu. Bir gün Molla Hamid Ekinci'ye dua etmiş. O da benim istediğim duayı yapmıyorsunuz demişti. Nasıl bir dua istiyorsun? Okuduklarımı anlamam, ezberlemem, ilim sahibi olmam için duanızı talep ediyorum. Alim mi olacaksın? Evet. Peki senin hakkında ilmin hayırlı olduğunu biliyor musun? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem farzlardan sonra en iyi amelin ilim olduğunu buyurur. Hayırsız ilim de olur mu? Bu soru üzerine her şeyin hayırlısı ve hayırsızı olur diyen Üstad Hazretleri, Birinci Cihan Harbi'nden önce ilmiyle gururlanıp da dalalete düşen birisinin, Acınacak akıbetini anlatmış ve sen hakkında hayırlısını iste kardeşim buyurmuştu. Önemli olan hayırlısı hayırlısıydı. İnsanın makamlarda oturması, faziletli görülmesi değil, nasıl olduğuydu haliydi. İnsanın makamlarda oturması, faziletli görülmesi değil, nasıl olduğuydu haliydi önemli olan değerli dinleyenler bizleri Cenab-ı Hak şu dünyaya bir defa göndermiş bir daha da gönderecek değil veya biz bir bu dünyaya bir defa gelmişiz bir daha da gelecek değiliz ve Allah yarın bizim makamlarımıza göre, Mansıplarımıza göre, servetlerimize göre değil, Kalplerimize, samimiyetimize, ihlasımıza, halimize, amelimize. Bunlara bakacak. Yani bir insanın, bir hususun en önünde olması, O insanın ötede, kendini kurtarması manasına gelmez. Zaten bir mesele ve o mesele hususunda insan her şeyi Allah'ın huzurunda hesap vereceğim duygu ve düşüncesiyle yapmıyorsa o insan şeyh de olsa, ...bilmem şu da olsa, orduları parmağıyla harekete geçiren birisi de olsa. Öbür alemde koskoca bir tehlike onu beklemektedir. Onun için ne olursunuz bizler evvel emirde kendi halimizi bir gözden geçirelim. Ağabeyi Molla Abdullah'ın oğlu Abdurrahman'ı Darul Hikmetül İslamiye'de aza iken harçlık vekili olarak tayin etmişti. Burası enteresan. Aldığı maaşı ona emanet ediyordu. Yeğeni amcasının kendisine olan şefkatine ve mala kıymet vermemesine itimat ederek paranın tamamını harcamıştı. Üstad durumu haber aldığında bu para bize helal değildi. Milletin malıydı. Niçin sarf ettin? Mademki öyledir ben de seni harçlık vekilliğinden azl ile kendimi nasp buyurdu. Bu hadiseden sonra ayda 20 banknot yenenine vermeye 15 banknot da kendisine ayırmaya başlamıştı. Ortak harcamaları da kendisine ayırdığı o 15 banknottan yapıyordu. İktisatla yaşıyor. Niçin bu kadar sıkıntı içinde yaşadığı sorulduğunda sevadı Azama büyük çoğunluğa tabi olduğunu, halkın ekseri gibi yaşadığını İsrafçı azınlığa benzemek istemediğini söylüyordu. Bir süre sonra biriktirdiği 700 banknot ile kalbine doğan hakikatleri ihtiva eden 10 kitap bastırmış, bir ikisi hariç hepsini ücretsiz dağıtmıştı. Bu aslında kendisine verilen maaştı değerli dinleyiciler bakın. Yeğeni niçin kitaplarını satmadığını sorduğunda maaştan bana Kut ila yamut, ölmeyecek kadar yemek, caizdir, fazlası millet malıdır, bu suretle millete iade ediyorum diyordu. Bu üstadın ifadesi değerli dinleyenler, niçin bu kadar iktisatla yaşıyorsun, kıt kanaat yaşıyorsun diye söylenildiğinde, Üstad hazretleri, maaştan bana kut ila yamut, yani ölmeyecek kadar yemek caizdir, fazlası millet malıdır bu suretle millete iade ediyorum diyordu şimdi bunu siz Hazreti Ömer Efendimizden ayırt edebilir misiniz Hazreti Ebu Bekir Efendimizden ayırt edebilir misiniz Hazreti Ali Efendimizden ayırt edebilir misiniz Ömer bin Abdülazizden ayırt edebilir misiniz merhum Abdurrahman Efendinin parayı nerede kullandığını ustadın hizmetkarlarından Mustafa Sungur ağabeyimizin anlattığı şu hadise izah etmektedir. Bir gün üstadımız merhum Abdurrahman'ın gençlik durumundan bahis açılınca buyurmuşlar ki: "Ben Darul Hikmet'te iken Çamlıca'daki köşkümüze gelip gitmek için vapurla Üsküdar'a gelir, oradan da yayan olarak Çamlıca'ya giderdim. Fakat Abdurrahman ise meğer hep hususi faytonlarla gelip gidiyormuş." Buna muttali olunca kendisini harçlık vekilliğinden azlettim. O uzun mesafeyi yürüyerek gidip gelme meşakkatine katlanıyor, milletin malı dediği maaştan kalan kısmı kendisi için kullanmıyordu. Bu fetva olarak mı böyleydi? Belki değil. Fakat o asırlara emsal olacak hayatını böylesine azami bir takva ve ihlasla yaşıyordu Bayram mağabe'ye istinaden nakledilen bir sözünde 20 milletvekili Biz vatan Kur'an için çalışacağız Maaş almayacağız deseler Bomba gibi tesir edecek buyurduğu ifade edilmektedir O öyle yaşamıştı İşte onun için Risale-i Nur onların atomundan Daha üstündü Tahrip yerine tamir yapıyordu Ve bir gün güzele Doğruya yapılan ...bu çağrının tesiri... ...bombaların çok ötesinde olacaktı. Bugün maalesef... ...ne çekiyorsak... ...her türlü işin... ...para karşılığı yapılmasında çekiyoruz... ...değerli dinleyiciler. Eğer siz birisine para vermeseniz... ...o, o işi yapmayacak. Ben tabi bunu derken... ...Allah için yapılan işleri... ...kastediyorum... Para vermeseniz o işi yapmayacaksa, para verdiğiniz için yapıyorsa o, o işi para için yapıyor demektir. Para için yapılan işten de hayır gelmez. O işin ne ihlası vardır ne samimiyeti o işten bir netice de elde edilmez. Zulmün içinde adalet tecelli ettiğine, hikmetlerinin olduğuna inanıyordu. 28 sene vilayet vilayet kasaba kasaba dolaştırılmış, sürgünden sürgüne gönderilmiş, mahkemeden mahkemeye sevk edilmiş, zalimane işkencelere maruz kalmıştı. Suçunu dini siyasete alet etmek olarak ifade ediyorlardı. O böyle bir şey yapmamış, sevmediği dünyalarına karışmamıştı. Bunu bütün insaf dünyası hatta kendisini o suçla itham edenler de biliyordu. Acaba bütün bunların sebebi neydi? O yine kendi içine bakıyor, yine neslinden şikayet etmek yerine, nefsinden şikayet etmeyi tercih ediyor ve şöyle diyordu. Ben, Kemal'e teessürle söylerim ki, benim suçum, hizmet-i Kur'aniyemi, maddi manevi terakkiyatıma, kemalata alet yapmakmış. Haşa öyle bir şey yapmamıştı. Değil dünyaya, Hatta saadeti ebediyesine vesile yapmaklığına yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığına manevi gayet kuvvetli manialar onu men etmişti. O farklı bir bağış ve farklı bir vazifedardı. Onun içindir ki herkesçe meşru ve hoş olan kimseye bir zararı dokunmayan manevi terakkiyata ve ebedi saadeti kazanmaya vesile yapması bile istenmiyordu. O da menfaat, ahiret menfaati diyen menfaatperestlerin çıkacağı bir çağda muannit kafirlerin inadını kırmak, belki de ancak maddi manevi beklentisizlerle mümkün olacaktı. Belki de ancak maddi manevi beklentisizlerle mümkün olacaktı. Ney mümkün olacaktı? Muannit kafirlerin inadını kırmak. Şartsız, pazarlıksız kabul edenlerle, derviş ahlakını sıradan hayat haline getirenlerle, annemi yemek yaptığından, faydalarından değil, annem olduğu için, her şeyimle ondan yana olduğum için seviyorum diyenler gibi, Cenab-ı Hakk'ın arzında ona karşı saygısızlık yapılmasın, o bilinsin, sevilsin diyenlerle mümkün olacaktı. Bu çığırın başında o vardı ve milyonları, Saadet asrının insanı gibi Beklentisiz kılacak bir yolu o ders veriyordu Gerçek derviş Nefsine tek pay biçmeyen 40 yıl bir ekşi ayranı özlese de içmeyen değil miydi? O bu samimi gayretini hiçbir şeye alet yapmamıştı Ta ki imana muhtaç olanlar anlasınlar ki Yalnız hakikat konuşuyor Nefsin evhamı Şeytanın desiseleri kalmasın, sussun. Madem ki nuru hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor, bir sayıt değil, bin sayıt feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar, maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara hakkımı helal ettim diyordu. O yine kendisine ve samimiyetine yakışanı yapıyordu. Hazreti Hamza'nın katillerinden otuzuna, ellisine aynını yapmadan oturmayacağım diye ayağa kalkan sahabe efendimizi kıyamete kadar onlar gibi kötü anılmak mı istiyorsun diye oturtan efendisi sallallahu aleyhi ve sellem gibi hiçbir kötülüğü kötülüğe bahane yapmıyordu bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir sözü o yüksek ufkun gönül renginin ve engin sabrının ifadesiydi değil mi ki imanı her şeye şahsi onuruna saadetine tercih etmişti Üstad hazretlerinin ali adetlerinden birisi de kendi dua ve Himmet ve irşatlarıyla hasıl olan hizmetleri, faaliyetleri, bir talebesinin hizmeti gibi dile getirmesi, onun gönlünü okşaması, böylece ona karşı duyduğu yüksek şefkati ve sevgiyi göstermesiydi. İnsan kimden gelirse gelsin, sırtındaki yüke omuz verilmesi kadar gararsız ve duru bir gönülle güzellikleri alkışlamalıydı. O maksatta fani olmuştu. Niyeti halisti ki bu kutsi davaya omuz verilmesini, kendi yükünün hafiflemesi ve işinin görülmesi kadar hatta ondan çok daha öte bir hoşnutlukla karşılıyordu. Hiçbir şeyi nefsine mal etmiyor, ihlası ve idraki buna izin vermiyordu. Ya mübarek Süleyman'ın mübarekliğindendi ya da ya Rahim diye zikir çeken kedilere Cenab-ı Hakk'ın ikramından ve bereketinden, Başka türlüsü aklına gelmiyordu. Hakkı neşredenler, insanları şüphelendirecek taleplerden kaçınmalı, Nasihatlerindeki tesiri kırmamalıydılar. Onları harekete nefislerinin türlü beklentileri değil, Dini gayretleri teşvik etmeliydi. Bu hususta bir şeyi daha ifade edeceğim değerli dinleyiciler. Sohbetin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hakkı neşredenler, İnsanları şüphelendirecek taleplerden kaçınmalı, Nasihatlerindeki tesiri kırmamalıydılar. Bu konuda milletin aslında malıyla vazife yapmak, Şehit kanıyla abdest almak gibi Öyle hassas Öyle tehlikeli bir husus Bunu bir daha altını çiziyorum Milletin Devletin Tüyü bitmemiş yetimin hakkı diye ifade edildiği Zekatlarla Yardımlarla, sadakalarla Yapılan bir vazife o kadar hassas, o kadar önemli, o kadar ehemmiyetli ki şehit kanıyla abdest almak kadar çok dikkatli olunması gerekmektedir. Onun için Ömer bin Abdülaziz halife olmayı kabul etmemiş. O kadar ısrardan sonra kabul edince malını mülkünü hepsini Beytülmale vermiş ve o dönemde Hani biraz önce geçti ya. İnsanların ekserisi gibi yaşıyordu diye. En fakir, en az ücret alan bir işçinin hayatı gibi bir hayat yaşamıştı Ömer bin Abdülaziz. Hazreti Ömer de aynıydı bakın. Hatta Hazreti Ömer'in bir beldeye, bir bölgeye gönderdiği sahabelerden Birisi enteresandır şu anda ismi hatırıma gelmedi sonrasında arkadan bizim müfettiş diye tabir ettiğimiz veya araştırmacı diye birisini gönderiyor o ilin en fakirlerinin listesini yapın getirin o şehrin o ilin en fakirlerinin listesi gelince en başta Hazreti Ömer efendimizin vali olarak tayin ettiği o şahsın ismi var o sahabe efendimizin ismi var. Şimdi onun için bizler eğer zekatlarla, sadakalarla, yardımlarla, milletin malıyla hizmet ediyorsak velev ki ailevi olarak çok zengin olabiliriz, trilyoner olabiliriz. Bu şehrin en zenginin evladı olabiliriz ama bizi getirmiş bir yere oturtmuşlarsa bizim ailemizin zenginliği, bizi çok ala kadar etmemeli ve biz sıradan bir insan gibi bir hayat yaşamalıyız ki insanlar şunu demesin. Ben yine bunu arz ederken aklıma bir husus geldi onu da arz edeyim size. Herkesin çok zengin yaptığı, dört hanımla evlendirdiği ama hiçbir iftiranın hiçbir yalanın tutmadığı bu yalanlara bu iftiralara muhatap olan muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi ile ilgili bir hususu arz edeyim size kardeşleri geliyor hocam bize dua et diyorlar kardeşleri ticari sahada ticaret yapıyorlar tabi Hoca Efendi böyle bir tebessümle buna ben size dua ediyorum diyor. Ama ben size dua ettiğim sürece sizin iki yakanız bir araya gelmez. Bu cevabın karşısında kardeşleri şaşırıyorlar. Niçin hocam, niçin efendim, niçin ağabeyim? Çünkü ben sizin şu halinizden kurtulmamanız için dua ediyorum. Velev ki siz Allah vergisiyle, Allah'ın inayetiyle, yardımıyla zengin olsanız, bu insanlar, Acaba şöyle bir suizanına girerler mi? Veya biz bu insanları böyle bir suizanına girme günahına itebilir miyiz? Şöyle düşünürler mi insanlar? Bak bak falan hoca milletten toplanılan paraları kendi kardeşlerine peşkeş çekiyor. İnsanlara milletime bunu dedirtmemek için, böyle bir duygu ve düşünceye girmemeler için ben sizin şu kıt kanaat geçinen halinizden kurtulmamanız için dua ediyorum diyor. Onun için değerli dinleyenler, Müminler çok dikkatli olmalı. Müminlerin önündeki insanlar çok dikkatli olmalı. Gönüllü kuruluşların, cemaatlerin, tarikatların, zekatlarla, yardımlarla, sadakalarla faaliyetlerini devam ettiren, yardım sandıklarının, vakıfların önünde giden insanlar çok temkinli olmalı. Buralardan maaş alan insanlar çok temkinli olmalı. Üstad Hazretleri, Kutlaya ila diyor. Ölmeyecek kadar caizdir diyor. E şimdi biz üstadımız diyoruz. Öbür türlü onun muhalifine hareket edersek nerede kaldı bizim talebeliğimiz? Evet. Bu önemli bir mesele. Çok su götürecek bir mesele değerli dinleyiciler. Cenab-ı Hak bizi üstadın bıraktığı o ihlasla inşallah serfiraz eylesin diyoruz. Hakkı neşredenler, insanları şüphelendirecek taleplerden kaçınmalı, nasihatlerindeki tesiri kırmamalıydılar. Onları, harekete nefislerinin türlü beklentileri değil, dini gayretleri teşvik etmeliydi. İnsanların gönüllerindeki saikin, nasıl belli olacağını Sünühat isimli eserinde şöyle izah ediyordu. İki adam kavga ederken zayıf düşeceğini hisseden adam Kur'an'da kendisi ile birlikte çamura düşmesin diye onu güçlü bir elin himayesine veriyorsa Kur'an'ı Kur'an olduğu için seviyor, ona hürmeti var demekti. Eğer güçlünün karşısında onu kendisine siper yapıyor İşlerindeki ve ahlakındaki kusurunu dindar olduğu iddiasıyla örtmeye çalışıyorsa Bunu bir daha ifade ediyorum Mevzunun sonuna geldik Eğer güçlünün karşısında onu kendisine siper yapıyor işlerindeki ve ahlakındaki kusurunu dindar olduğu iddiasıyla örtmeye çalışıyorsa O Kur'an'ı kendi nefsi için seviyor demekti Hal hakkın hatırı ali idi ...ve hiçbir hatıra feda edilmemeliydi. Hafız, Namık Şenel askere giderken... ...ona şöyle nasihat etmişti. Herhangi bir mansıba, mevkiye elin yetişmediği zaman... ...ayağının altına başka vasıta bul. Sakın Kur'an-ı Kerim'i vasıta yapma. Bu ihtar, menfaatperestlerin... ...istismarda sınır tanımadığı bir çağda... ...son derece önemliydi. Kendisini övüp, başkasını kötülemek... İç rengi belirsiz bir iyiliğini alemin alkışını almak için yaymak, alışverişini parası ve sanatı ile değil de dini ile yapmak, dine ihanetin en büyüklerindendi. Üstad hazretlerinin müstahinilikte aşırıya kaçması da bundan yani azami ihlasındandı. Evet, kundaktaki bebek kadar duru kalmaya çalışıyordu. Adıyamanlı Mahmut Allah verdi, Isparta'ya üstadı ziyarete gittiğinde Zübeyir ağabey evinin kapısının önünde Bir polis cipinin beklediğini haber vermiş O da Adıyaman'dan dostu olan valiye rica ederek Cipi kaldırtmıştı Üstad memnun olmuş Kardeşim Mahmut Bu gibi hadiseler korkak ile cesuru İhlaslı ile ihlassızı tefrik içindir Yoksa küfür yıkılmıştır buyurmuştu 1959'un son gününde Üstad İstanbul'a gelmiş, ağabeyler Kartal'da karşılamış, daha sonra onu Pierre Loti Oteli'ne götürmüşlerdi. Üstad Hazretleri akşam namazından sonra otel odasında ders yapmış, önce bu mahşeri kalabalığı buraya niye topladınız diye sormuş ve şöyle devam etmişti. Bizi de kendilerine benzetirler, bizi de numayişçi, alayışçı zannederler. Hal bizim mesleğimiz ihlastır. Hizmetimiz böyle şeylere müsaade etmez. Biz her halükarda ihlası muhafaza etmekle mükellefiz. O gün oraya halk kendiliğinden her nasıl haber aldıysa almış ve toplanmıştı ama bu ders çok önemliydi. İhlas abidelerinin gösterişle, gürültüyle, alkışla alakası olamazdı. Zira onlar halkın alkışı gibi fani bir şeyi aramıyor. Hakkın rızasını arıyorlardı. Hakkın hoşnutluğu ise nefsin böbürlenmelerinde değil, ihlasta, mahviyette ve tevazudaydı. Cenab-ı Hak bizi ihlastan, samimiyetten, bu kuvvetten ayırmasın. Rabbim bizi ben bunu Efendimizin ve Üstadımızın, tabi bunun da ötesinde, Rabbimizin bize bir emaneti olarak görüyorum. Onun için de Cenab-ı Hak bu ihlas emanetine tam olarak sahip çıkan ve üstadımızın ifadesiyle ihlas etem dediği tam ihlasa muafak olan insanlardan eylesin diyoruz. Kısa bir aradan sonra aile ilmihali bölümüyle yine sizlerle beraber olacağız. Çok değerli güzel dinleyicilerimiz. Thank you. Dört yanımda yâriyle seyrettim Muhammed'i. Emamesi başında yeşil pulye elinde. Dört yanımda yâriyle seyrettim Muhammed'i. bölümüne Müslüman kız gayrimüslim erkekle evlenebilir mi? diyor. Tabi bununla birlikte şunu arz edeyim. Günümüzde bazı insanlar bakıyorsunuz ki buna çok ciddi tepki gösteriyorlar. Mesela bir Müslüman erkeğin bir Hristiyan kızla evlenmesi veya parantez içerisinde de şunu altını çizerek ifade ediyorum işte Avrupa Birliği'ne girersek efendim bozuluruz yahu zaten bozulmayan neyimiz kalmış ki şimdi siz bizim ilimizde o statüye gürdü ya camileri minarelere kaldırın sonra cadde ve sokaklara gidin Çarşılara, pazarlara gidin. Avrupa'nın cadde ve sokaklarından, çarşı pazarından bir farkımız yok ki. Hani bir Türk genci Almanya'da bir Alman kızla evleniyor, evlenecek. Birbirlerini sevmişler, evlenecekler ama... ...bizim vatandaş illa bastırıyor ki... ...illa Müslüman olacaksın, yoksa bu iş olmaz. Sonrasında kızcağız dayanamıyor. Ya diyor... Seninle benim halim arasında hiçbir fark yok ki. Ben de namaz kılmıyorum, sen de namaz kılmıyorsun. Ben de oruç tutmuyorum, sen de oruç tutmuyorsun. E ben de içki içiyorum, sen de içki içiyorsun. Yani sadece iş Müslüman oldum demekse, çok şey değil ama benim senden bir artım var. Hiç değilse ben haftada bir kiliseme gidiyorum diyor. Yani bu noktadan müminin diğerlerinden farkı olmalı. ...değerli dinleyiciler... ...eğer Hristiyan... ...Yahudi, Ateist... ...Kutperest namaz kılmıyorsa... ...Mü'min namazını kılmalı... ...Oruç tutmuyorsa... ...Mü'min orucunu tutmalı... ...İçki içiliyorsa... ...Mü'min içki içmemeli... ...Zina ediliyorsa... ...Mü'min zina etmemeli... ...Yani... ...Mü'minin bir farkı olmalı... ...Farkı fark edilmeli... Farkı fark ettirilmeli. Bu da ancak birinci bölümdeki o üstadımızın hal dersinde verdiği gibi hal diliyle olur değerli dininciler. Bu ağızdaki dille konuşmayla olacak bir iş değil. Evet Müslüman kız, gayrimüslim erkekle evlenebilir mi? Dinen böyle bir evlilik meşru olmaz. Yani mümin Müslüman bir kız gayrimüslim bir erkekle evlenemez. Evlilik meşru olmaz. Müslüman bir kızın bir gayrimüslim erkekle yapacağı nikah sahih değildir. Müslüman kız ancak Müslüman erkekle evlenir. Hristiyanla, Yahudiyle değil. Evet. Telefonda diyor, ürkek olduğu kadar da korkak bir ses. Hocam, bir yakınımızın düğünü olacak. Biz de iştirak etsek caiz olur mu acaba diye sordu. Hemen cevap verdim. Ne demek yakınınızın düğünü olacak siz de iştirak etmekten çekineceksiniz olur mu öyle şey? Elbette gitmeli yakınlığınızın gereğini yapmalısınız. Hocam bu şeyde nasıl söylesem ki bir türlü dilim varmıyor. Nedir? Rahat söyle ki biz de doğru görüş bildirelim. Bu yakınımız Müslüman olmayan bir erkekle evlenecek de... Anlamadım. Yani Müslüman kız bir gayrimüslim erkekle evlenecek? Maalesef öyle. Kız bir Musevi ile evlenmeyi aklına koymuş. Bir türlü mani olamadık. Şimdi ise düğünleri olacak. Biz buna iştirak etmek suretiyle durumu onaylamış olmak istemiyoruz. Gitmesek günaha girer miyiz? Bence gitmesek değil, gitsek günaha girer miyiz deseniz yeridir. Çünkü dinen bu evlilik meşru olmaz. Müslüman bir kızın bir gayrimüslim erkekle yapacağı nikah sahih değildir. Müslüman kız ancak Müslüman erkekle evlenir. Hristiyanla Yahudi ile değil. Hatta Müslüman kadınla Yahudi veya Hristiyan koca arasında miras bile cereyan etmez. Taraflardan birinin mirası diğerine intikal etmez. Doğacak çocukların durumu ise ayrı bir macera. Çocuklar hangisinin dini üzere yetiştirilecek... Çifte şahsiyetli mi olacaklar Yahudi baba yanında Yahudi Müslüman ana yanında Müslüman Görünmek zorunda mı kalacaklar Bu çıkmazın tek çaresi Erkeğin Müslüman olmasıdır Ümit edilir ki Bu tahakkuk etsin Bu macerada böylece burada bitsin Hocam buna bir ilave de Ben yapabilir miyim Zaten Museviler de Oğullarının bir Müslüman kızla Evlenmesine razı olmamışlar onlar da oğlanı Müslüman kızla evlenecek diye aileden tart etme kararı almışlar. Demek taraflar durumdan rahatsızlar. Ne kız ne de oğlan tarafı bu yanlışı kabul etmemişler. Evet öyle sayılır. Buna rağmen kız Musevi ile evlenmeye kesin niyetli görünmekte. Biraz da ilerici çağdaş keçinin babası buna göz yumar gibi davranmaktadır. Bununla beraber Müslümanların Musevi aileyle nasıl akrabalık bağ kurup yakınlık tesis edeceği merak konusu. Biz bile şu anda düğüne gitmekte zorlanmaktayız. Ben bu olaya ömür boyu pişmanlık duyulacak bir duygusal karar şeklinde bakmaktayım. Dini dinine aykırı, örfü adeti görgüsü ömür boyu alışkanlığı, daha doğrusu her şeyi her şeyine aykırı olan iki taraf nasıl olup da bunca terslikleri görmezlikten gelecek? uyum içinde mutlu ve bahtiyar olacaklar. Bunların birliktelikleri, baskısı altında bulundukları cinsel hislerin tesirini azaltmaya başlayacağı devreye kadar sürer. Bundan sonra yavaş yavaş zıtlıklarını, tersliklerini görmeye başlarlar. Hatta bu zıtlık ve terslikler gittikçe o kadar çoğalır ve sivrilir ki, artık görmezlikten gelemez, sabırları bunu karşılamaya yetmez olur. O zaman anlarlar ki, İki deli bir olup kuyuya kocaman bir taş atmışlar. Birçok akıllılar da bunu çıkaramaz olmuşlar. Bu gibi sonu başından belli olaylarda benim duam şudur. Allah gençlerimizi daha hayatlarının iken duygusal karar verme felaketinden korusun. Hissin gözü kördür derler. Gerçekten de öyledir. Birkaç ay sonraki neticeyi göremiyor. Kendilerini hayatlarının baharında kazana sürüklüyorlar demiş evet şimdi bir de bunun tersi Müslüman erkeğin Hristiyan hanımla evlenmesi caiz mi? Müslüman bir kadın varken Hristiyan bir kadınla evlenmek sahih olsa da mekruhluktan kurtulamaz şimdi yine önemli bir husus İslam hukuku evrensel bir hukuktur bu yüzden hükümleri bütün insanlığın ihtiyacına cevap verecek genişlikte ve müsamaha da olacaktır. Nitekim İslam hukukuna göre bir Müslüman Müslüman olmayan ehli kitaptan yalnız bir kadını eş olarak nikah yapar, yavrularının anası haline getirebilir. Bu caiz ve sahiptir. Bundan dolayı Hristiyan kadınlarla evlenenlerin nikahları sahih sayılmış. Çocukları da meşru bulunmuştur Ancak Bu evliliğin Caiz ve sahih olmanın yanında düşünülmesi gereken bazı hususlarda Söz konusudur Müslüman bir hanım varken Hristiyan terbiyesiyle Örfe alışkanlıklarıyla Büyümüş bir kadın Müslüman kocadan doğan çocuklarına Nasıl bir terbiye verecek Ne türlü bir alışkanlıkla Kocasına ve yavrularına muhatap olacaktır işte düşünülmesi lazım gelen konu budur. Müslüman koca İslam terbiyesini isteyecek, Hristiyan ana ise kendi inancının gereğini yapmaya yönelecektir. İki ayrı inanç ve kültür arasında kalan çocuk bazen anasının bazen de babasının inancına göre davranan çifte şahsiyetli mi olacaktır? Yoksa her ikisini de reddeden bir üçüncü şahsiyet mi doğacaktır? Yani hiçbir dini kabul etmeyen bir ateist mi? Hristiyan hanımın beyni etkisine bir misal. Şimdi burada aklıma geldiği için arz ediyorum. Bizim tanışlardan birisinin evladı bir İngiliz bir bayanla evlendi. Nikahlandı. Enteresan bu İngiliz bayan Antep'e geldiğinde çarşıya pazara gidiliyor malumunuz. O İngiliz bayan maalesef Çarşıdaki, pazardaki Açıklıktan, saçıklıktan Utanıyor Bu nasıl Müslümanlık diyor Yani kendisi bile bu kadar Açık saçık giyinmediği için işte bizim Müslüman Kızlarımızın Bu hallerine taaccup ediyor, hayret ediyor Şimdi Dedim ya mümin Haliyle, ahvaliyle Müminliğini fark ettirmeli Yaşamalı yani işte Hristiyan hanımın beyine etkisine bir misal demiş burada bir misal vermiş. Osmanlı sultanı Yıldırım Beyazıt babasının Kosova'yı fethinden sonra Hristiyan prenses Olivera'yı nikahlamıştı. Bu kadıncağız görünüşte sultana eş olmuş ama gönlündeki Hristiyanlık inancını ve ülkesini hiç unutmamıştı. Nitekim deniyor ki tertemiz sultanı içkiye alıştıran, eğlenceye düşkün hale getiren bu Hristiyan zevce Olivera olmuştur. Bu sultan ki bütün haçlıların birleşerek yok etmeye çalıştıkları Osmanlı'yı Nibolu'da tarihten silmek için toplandıkları sırada Gecenin karanlığında düşman içinden tek başına atını sürüp köye gelir Karanlıkta bir Doğan diye kale kumandanına bağırarak durumu iyice öğrenir Sonra da geriye döner ve tüm tedbirleri alarak gelip zaferi kazanır Demek haçlı ordularına mukavemet etmiş ama evindeki yabancı terbiyele yetişmiş bir dilbere direnç gösterememiştir. Nitekim Yıldırım Bursa'da ulu camiyi yaptırıp da büyük alim Emir Buhari hazretlerine ülkeme kazandırdığım bu ulu mabedin inşallah bir eksiği yoktur derken Emir Buhari hazretlerinden şu ikazı alır. Beli evet sultanım her tarafı güzel ama bir eksiği hiç gözden kaçmamıştır. Nedir eksiği? Buyurun da öğrenip düzeltelim deyince de büyük alimin şu ikaz ve irşadına muhatap olur. Caminin köşelerinde birer meyhane olmalıydı. Bu yoktur. Bu beklenmedik çıkışın nereye varacağını kestiremeyen sultan sorar. Hocam caminin meyhane ile ilgisi ne ola ki? Cevap Allah'ın binası olan vücudunuzun içki ile ilgisi ne ise caminin ilgisi de odur. Siz Allah'ın inşa ettiği vücut binasını içkiyi dolduruyorsunuz ve bu oluyor da kendinizin inşa ettiğiniz ibadet binasının köşelerine mi içki koymaktan çekiniyorsunuz? Bu ötekinden daha mı günah? Bundan sonradır ki yıldırımda bu kötü alışkanlık bir daha görülmemiş, Olivera'nın yaptığı olumsuz etki böylece son bulmuştur. Bu sebeple fıkıh kitaplarında şöyle yazılıdır. Müslüman bir kadın varken... Hristiyan bir kadınla evlenmek sahih olsa da mekruhluktan kurtulamaz. Çünkü sakıncalardan uzak olamaz bu evlilik. Ama nikah sahih, geçerli, doğan nesil meşrudur. Çünkü İslam hukuku her türlü ihtiyaca cevap verecek evrenselliktedir. Vermiştir de, istisnaları da olur elbette. Evet, Müslüman bir erkek Hristiyan bir kadını alabilir. Bunda bir yasak yoktur. Sosyal ve kültürel mahsurlardan başka. Neden yasak yoktur? Çünkü Müslüman erkek, hakiki Müslümansa, aldığı Hristiyan kadının, peygamberini ve kitabını inkar etmiyor. Aksine onlardan, daha doğru ve sağlam şekilde inanıyor, iman ediyor ki, Hz. İsa, Allah'ın en büyük peygamberlerinden biridir. İncil de yine Allah'ın gönderdiği büyük kitaplardan biridir. Kitabına ve peygamberine inandığı bir kadını, nikahına almasında yasak yoktur. Nitekim Hristiyan kadının da bu evlilikte bir kaybı söz konusu değildir. Çünkü inancını inkar etmiyor evlendiği Müslüman erkek. Bu bakımdan Müslüman bir erkek Hristiyan bir kadınla evlenebilir. Hukuki engel yoktur. Sosyal zorluklardan başka. Gelelim Müslüman bir kadının Hristiyan bir erkeğe varmasına. İnancını inkar eden biriyle evlenmesine buna cevaz yoktur demiştik. Olması için Hristiyan erkeğin de Müslüman erkek gibi aldığı Müslüman kadının peygamberine ve kitabına inanması lazımdır ki yapılan nikah sahih olsun. Zaten bunlara da inansa Müslüman olur. Evlilik fıkhen cevaz bulsun. Demek ki mesele çok açık ve nettir. Nasıl Müslüman erkek aldığı Hristiyan kadının kitabını ve peygamberini açıkça kabul edip inanıyorsa onun kutsallarını inkar etmek gibi bir saygısızlığa yönelmiyorsa, Hristiyan erkek de almayı düşündüğü Müslüman kadının kitabını ve peygamberini kabul edip inanacak, onun kutsallarına hürmetsizlikte bulunmayacak, ortak noktada buluşup mutluluğun temelini sağlamlaştırmış olacaklardır demiş ve aile ilmi hali bölümünü de burada bitirmiş oluyoruz değerli dinleyenler. Evet... Cenab-ı Hak her şeyi gönlünüzce eylesin. Rabbim korktuklarınıza düçar eylemesin. Umduklarınızdan da sizleri mahrum eylemesin. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi, muhabbet eksik olmasın inşallah. Rabbim cümlemizi duası kabul edilen kullarından ve o dualara sahip olan, o sevdiği, razı ve hoşnut olduğu kullarından eylesin diyoruz. Tutaklarınızdan dualarınız eksik olmasın ve Rabbim o dualarınızı kabul ettiği duaların arasında dahil eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Bir sonraki sohbet programında buluşmak üzere hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. İnşallah bir dua ve bir şiirle sizlerin huzurundan ayrılıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbi Allah'a Celle Celaluhu hamdü sena ediyor Bize Kurtarıcı olarak Gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'ya Sallallahu aleyhi ve selleme Selatü selam ediyor Ve ve hiçbir zaman ellerin boş çevrilmediği kapısına gelenleri kapısından boş döndürmediği ve bütün duaları işiten işitenlerin en hayırlısı ve kendisinden istenilenleri isteyenlere verenlerin en cömerdi en hayırlısı en şereflisi olan Rabbimizin kapısında Ellerimizi açıp yalvarıyoruz Allah'ım Bizi emanetini alıncaya kadar Emanette emin olan kullarından eyle Allah'ım Günahlarla haramlarla aramızı Doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın kadar uzaklaştır Bize günah işleme fırsatı verme Haram yeme fırsatı verme. Gecelerimizi gündüzlerimiz kadar, gündüzlerimiz de gecelerimiz kadar, hayırlara, bereketlere, feyizlere vesile kıl. Allah'ım, görünür görünmez, bilinir bilinmez, duyulur duyulmaz, hissedilir hissedilmez, hesap edilir hesap edilmez olan, her türlü kötülüklerden, Kazalardan, belalardan, şerlerden, şirklerden, kötülüklerden, musibetlerden, afetlerden, büyü, sihir, nazar gibi şeylerden cümlemizi muhafaza buyur. Üzerimize gelmiş, gelecek ve gelmekte olanları def üref eyle. Allah'ım üzerimizden inayetini, siyanetini, rahmetini, merhametini, Himayeni eksik etme Allah'ım Şu dünya çöllerinde bizi bize bırakma Bizi kimsesiz eyleme Hani o dertlinin dediği gibi Kimsesiz hiç kimse yoktur Vardır her kimsenin kimsesi Kimsesiz kaldım Yetiş ey kimsesizler kimsesi Dendiği gibi Sen bizleri şu dünya çöllerinde kimsesiz bırakma sahipsiz bırakma sahipsiz kalan şu alemi İslam'a Müslümanlara bir sahip lütfeyle ve bizi yardımsız güçsüz kuvvetsiz bırakma Allah'ım bizleri aciz fakir zayıf çaresiz bir çare derbeder rezil rüsvay ve mahvu perişan olanlardan eyleme Allah'ım dostlarımızın üzüleceği Düşmanlarımızın sevineceği her türlü durumdan her türlü olaydan bizleri koru Allah'ım. Allah'ım günahsız yavruların yetimlerin senin yolunda canlarını feda etmiş şehitlerin alimlerin evliyaların enbiyaların peygamberlerin sülehanın. İhlas-ı etem zirvesine ulaşmışların yeryüzünde seni tesbih eden, sana hamdeden, seni zikreden bütün masnuatının mahlukatının mevcudatının ve hasreten de bunların yaratılmasına vesile olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine dualarımızı kabul buyur Allah'ım.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 Ağızlara şerbet şeker, Zikrinden var ise eser, Sevgini tatmışsa eğer, Kaymağı balı neylesin? Gönül seni sevmiş ise, Her emrine ivmiş ise, Varıp sana yetmiş ise, malu menali neylesin? Fakirler seninle gani, Acizlerin tek güveni şevk ile ananlar seni derdü melali neylesin?